Köşke geldikleri zaman henüz tamamen akşam olmamıştı. Hüseyin Nazmi, gazeteleri, kağıtları bırakayım, biraz gezelim, dedi. Köşkten tekrar çıktılar, etraf ağır bir yaz gününün akşamına mahsus sükûn içindeydi. İki arkadaş yavaş yavaş yürüyorlardı. Hüseyin Nazmi, Avrupa'da sefaretlerden birine tayin olunabilmek için tasavvurlarını, teşebbüslerini anlatıyor ve Hâli Cemil zihni başka bir düşünceyle meşgul, dalgın bir sani haliyle dinliyordu. Yolun etrafında sahraya dağınık serpili vermiş köşkler, ötede birde bağlar nadir ağaçlarla mevcudiyetlerini göstermek isteyen bahçeler, ta ileride saman yüklü bir öküz arabasının uzaktan gelen iniltisi yanlarından geçiveren hafif bir araba içinde örtüleri başlarından toplanıp omuzlarına atılı vermiş iki çehre Yolun üzerinde titreyen hafif bir toz dalgası arasında şimşek gibi akıp geçen 3-4 bisiklet, bir köşkün kapısında tavuklara yem atan bir uşak, ötede bir bahçenin dolabından gelen hafif bir zemzeme. Bir parmaklığın arasından yolculara hayran hayran bakan iri zincirli bir köpek bütün bu manzaranın üzerinde guya uzun bir vuslat devresinden sonra semanın ağuşundan yorgun fakat yine ihtiyak ve tahassürle yavaş yavaş çekilen güneşin yarına kadar vadine karşı işve ve nazla titreyen göğsüne hafif bir sütre çeken ufuk Hüseyin Nazmi daima söylüyor. Ahmet Cemil bir göşkün kanadını çeken muhtриз bir ele, gecenin sükun ummanına dalmadan evvel iki yaprak arasında bugünün mülatafa silsilesine perişan bir zemzeme ile hatime vermek isteyen bir çift serçeye, kümesine abdet teşebbüsünde olan bir horozun azametine gülümseyerek yolunu kesen bir sokak köpeğine baka baka dinliyordu. Birden güya Hüseyin Nazmi'nin sesini o aralık birden bire boğulu vermişçesine işitmez oldu. Sanki kulakları tıkandı. Bütün kanı damarların içinde incimat etmiş gibi vücudu donmuş, gözleri bulanmış, kalbi bir an için hareketsiz kalmıştı. Sonra o hasta kalp bir an için hareketine mani olan bağları güya parçaladı ta önde bir köşeden dönerek yolu ileriye doğru takip eden açık filizi renkli yeldirmenin arkasından çırpındı. Lamia evet Lamia'ydı. O olduğunu çehresini görmeyerek anlamış, duymuştu. Yanında ustası vardı. Ahmet Cemil şimdi gözlerini 30-40 adım önden yavaş yavaş yürüyen Lamia'dan ayırmıyordu. Şu dakikada vücudunda güya bütün hüviyeti eziliyor, zannediyor, iki ellerini göğsüne basarak yürüyemeyeceğim. Beni buraya bırak. Şuraya düşmek, kumların üstünde ölmek istiyorum demek için bir ihtiyaç duyuyordu. Aman ya Rabbi, sevmek bu muydu? İnsanı güya bir mengene içinde sıkıp sıkıp da birisinin ayakları altına ezik, bitik, can çekişerek atmak isteyen bu öldürücü şey sevmek bu muydu? gittikçe yaklaşıyorlardı. Şimdi daha vasıf görüyordu. Ta belinde küçük küçük kırmalarla büzülerek, sırtında dikişsiz bırakılmış kıvrıklar, omuzlarından yanlarına düşen açık yeyenler, belinden aşağıya yanlarına latif bir yuvarlaklıkla tersiim ettikten sonra düşüp ayaklarının her hatvesiyle sağa sola nazenin bir raksla sallanan etekler altında vücudunun hayatını o körpe hayatı hissediyor ipek kumaşın üzerinden akan raje seyyaleleri içinde o vücudun ihtizazını görüyordu Lamia başını beyaz bir tül ile örtmüş, boynundan doladıktan sonra ucunu sol omzundan arkasına atmıştı. Elindeki açık kırmızı sade şemsiyesini bazen kaldırarak bazen omzundan başının arkasına tutarak yürüyordu. Ah o küçük kırmızı şemsiye. Ne olurdu şurada yalnız bulunsalardı. O kadar yalnız ki bütün bu sahra şu akşam bağdığlığına şiirle onların ancak onların olsaydı Şuracıkta yolun şu kenarında bir taş parçasının fakat küçük ikisine ancak kafi bir taş parçasının üzerine otursaydılar yan yana o kadar ki vücutlarının sıcaklığı intizac etseydi lanya O beyaz tül örtüyü açsaydı, Ahmet Cemil'in uzun kumral saçlı başını o kıvırcık gür siyah saçların yanına çekseydi. O kadar ki saçları birbirine karışarak siyah ve kumral bir memzuce teşkil etseydi. Sonra o tül şu bir çift baştan mürekkep sevgi levhasını gizleyip O küçücük kırmızı şemsiye de bu şiiri Sahra'nın yalnızlığından bile esirgeyerek Yakut'tan bir büyük taç şeklinde örtseydi. Şu önde gidenler Lamia ile ustası değil mi? Bilmem. Cürmü meşhut halinde yakalananlara mahsus bir şaşırmayla Lamia'nın orada bulunduğunu görmek, onu gözleriyle takip etmiş olmak affedilmeyecek bir töhmetmiş gibi birden sıkılmış, düşünmeden yalan söylemişti. O cevapu verdikten sonra nedamet etti bu yalana sebep ne niçin hemen şuracıkta safvet ve samimiyetle arkadaşının ellerine yapışarak evet o deminden beri onun için titrediğimi görmüyor musun anlamıyor musun ah bil sen onu ne kadar seviyorum dememişti halbuki bu sırrı birisine tevdi etmek ihtiyacı onu adeta hasta ediyordu artık dönelim mi arkadaşının sualine daha erken zannederim Cevabını verdi. Şimdi ancak aralarında on adımlık bir mesafe kalmıştı. Şuracıkta bir tesadüf etmeyecek olursa bugün bir daha göremeyeceğini biliyordu. Bu sırada onlar döndüler. Öyle ki hemen karşı karşıya gelmiş oldular. Lamia hayret nidasıyla ''Ağabeyim'' dedi. Sonra mütebessim gözleriyle Ahmet Cemil'e baktı. Onu selamlıyor, gözleriyle bir aşinalık gönderiyor. Güya çocukken her defa gelişinde dediği gibi ''İşin'' ''Niye ettiniz de geldiniz?'' diyordu. Ahmet Cemil'in yine gözleri bulanmıştı. Akşam rüzgarının hafif darbeleriyle çırpınan, ipek örtüsünün içinde Lamia'nın çehresini bir bulut altında görüyordu. Hüseyin Nazmi hemşiresine ''Yalnız eve mi?'' dedi. Lamia ''Evet'' dedi. Sonra küçük kırmızı şemsiyesini bir veda selamı gibi savurdu. ''Geçtiler.'' Ahmet Cemil şimdi mesuttu. Lamia'nın o mütebessim nazarı kalbinde bir deste saadet çiçekleri gibi inkişaf etmişti. Kendisini bugün şu Erenköy seferinden artık bahtiyarlık hissesini almış kıyasetti. Bütün hayatında sevda sekr ile mest kalmak için yalnız o nazar kifayet edecekti. Artık Hüseyin nazmi döndürmek bile istemedi. Bir müddet daha yürüdüler. Şimdi Sahra'yı esme bir renk, yarı şeffaf örtüsüne sarmış, daha ileride ufukun sinesinden geçen sükun nefesi ufukların yarı şeffaf tüllerini titreterek uçuşmaya başlamıştı. Derinden belirsiz bir inek sesine muhteriz, dem tutan hafif kuş cıvıltıları arasında iki arkadaş döndüler. Bu gece Hüseyin Nazmi'nin kütüphanesini yine altüst ederken bir aralık arkadaşına sordu. Senin eserin inşaat resmi ne vakit icra olunacak? Ahmet Cemil artık eserin ikmalinde bu kadar teahür ettiğinden utanır olmuş, bir müddetten beri onun bahsini etmemeye başlamıştı. E ne vakit istersen dedi. Bir ay daha çalışsa arkadaşlarına okuyabilecek bir hale getireceğini zannediyordu. İlave etti. İstersen geleceğe al. Gece yalnız kaldığı vakit zihninde yalnız iki şey yaşıyordu. Eseriyle Lamia. Bu iki emel hedefi bir çift ev hemşire gibi hatırasında öpüşüyordu. Lamia'yı düşünürken eserini Eserin ne fikrini sevk ettikçe o siyah gözlerin bitirsene ben de dinlemek isterdim manasıyla gülümsediğini görüyordu. Bu gece uykusunun arasında hep eserle o hayal yaşadı. Sabahleyin kendi kendine evet artık bitirmeliyim dedi. Bu sabah matbaaya girer girmez en evvel Nedimet tesadüf etti. Çocuk elinde bir sürahiyle merdivenden koşarak çıkıyordu. Ne oluyorsun Nedim? Dedi, çocuk başını çevirip Ahmet Cemil'i görünce korkudan, ızdıraptan perişan olmuş çehresinde bir tensiyet ibtisamı tayyare anlattı. Fakat yalnız bir an için gözlerine isabet eden bu halde güya oraya biyaneliğini anlamış da firar etmiş gibi silindi. Çocuk, "Babama bir şey oluyor." dedi. Ahmet Cemil yukarıya çıktığı vakit matbaada Ahmet Şevki Efendi'den başka kimse yoktu. Yazıhanesinin önünde küçük penceresinden Ahmet Cemil'i gülerek kendisine mahsus işveri temennasıyla selamladıktan sonra ''Sahibi imtiyazın odasına gir.'' dedi. Ahmet Cemil doğru oraya girdi. Nedim de elinde sürahisiyle kendisini takip ediyordu. Gördüğü manzaranın mahiyetini derhal anlayamadı. Raci, Hüseyin Baha Efendi'nin kanepesine yüzüstü yatmış ve bir kodu sararak kilinin üzerine düşmüş camit bir kütle halinde yatıyor. Yalnız ara sıra içinden gelen bir hıçkırıkla vücudu sarsılıyordu. Takarrub etti, eğilerek "Birader ne oluyorsun?" dedi. Racı cevap vermiyor, hiçbir şey işitmiyordu. Nedim hala yaşlı gözleriyle bakıyor. Güya Ahmet Cemil babasının ızdırabını giderecek bir tabipmiş gibi ondan kendisine kuvvet verecek bir cevap bekliyordu. Ahmet Cemil Raci'nin sızmış olduğunu bir cevap alamayacağını anladıktan sonra Nidime döndü. "Niçin telaş ediyorsun? Babanın hiçbir şey yok." dedi. Çocuk bir türlü oradan ayrılmıyordu. Elinden bırakamadığı sürahisiyle gitti, babasının karşısında bir iskemlenin kenarına ilişti, gözlerini zavallılığına küçücük kalbinin kan ağladığı bu adamın üzerine dikti, öyle oturdu kaldı. Ahmet Cemil şu vakanın ne olduğunu anlıyor. Şu gördüğü neticeden ona takaddüm etmiş olması lazım gelen vakaları icat ediyordu. Kendi kendine izi alınan karısının yeni bir tahkiri. Bu geceyi içmekle geçirmiş. Kim bilir nerelerde düşüp kalktıktan sonra sabahleyin yine içmiş, şimdi sızıyor dedi. Ahmet Cevgi Efendi'nin yanına geldi. İdare memuru da küçük penceresinden onu bekliyordu. Rifik'in sualine hacit bırakmadan bildiğini anlattı. Ben geldiğim zaman orada uluya uluya ağlıyordu. Karı bırakıp gitmiş. Peki iyi anlayamadım ama ağlarken ağzından dökülen sözlerden dün akşam Katari'yle gittiğini anladım. Bu da sirkeci de ölünceye kadar içmiş. Babası ağlarken Nedimin halini görseydin. Bir işaret çocuk Bu sırada içerden boğ ciğerleri sökecek bir öksürük işitildi. Ahmet Şevki efendi dedi ki: "Nasıl öksürüyor? İşitiyor musun? Sen gelmeden evvel böyle saatlerle öksürürdü. Ciğerleri paralanıyor. Hala içmekten vazgeç-"